Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız yeni bir ramada birlikteyiz. Bu 19. programımız. Geçtiğimiz programda hatırlayacaksınız Ali Öz ile beraber keyifli bir sohbet yapmıştık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Nis Bey, hoş bulduk. Ee, en son e, polisten e, ve toplumsal olayları fotoğraflarken e, şiddetin e, isabet ettiği Ali Özden <gülüyor> bahsetmiştik. E, şimdi kaldığımız yerden sohbetimize e, devam edelim istiyorum. Fotoğrafı çekerken e, aklınızdan geçen şeyler neler? Genel anlamda fotoğraftaki, e, fotoğrafınızdaki amaç nedir? Çıkacak sonuçta fotoğraftan beklentiniz ne oluyor? E, fotoğraf bir insanlık durumunu, hı hı. insanın durumunu, e, problemlerini anlatsın istiyorum. İnsanın acısını göstersin istiyorum. Ki e, açlığını, yoksulluğunu, e, savaşın vahşetini göstersin istiyorum. Ki e, ona karşı insanlar bir tepki duysun ve değiştirme duygusu. ...yaratsın istiyorum. Savaş karşıtı olduğum için savaş fotoğrafı çekiyorum... ...gibi bir söyleminiz e, var. Yani bana e, Cumhuriyet'li bir arkadaşım sormuş... ...ya niye savaş fotoğrafı çekiyorsun? Tabii ki savaşı sevmiyorum. E, savaşın, o, e, savaş fotoğrafı çekmekten de memnun değilim. Ama savaş varsa... birileri çekmek zorunda ve... E, ...çekilmeli. Yani savaşa karşı... E, ...durabilmek için... ...o fotoğraftan çekilmesi lazım. Yani bir, ben Bağdat'a gittim. 1 Mart... E, e, Öncesi tezkere öncesi orada çektiğim fotoğraflar sonuçta 1 Mart tezkeresinde insanların elinde döviz olarak taşındı hı hı. E, ne bileyim Avrupa Sosyal Forumunda e, dünyanın bir nolu teröristli fotoğrafı 2 metrelik pankarttı yani bu fotoğraflar e, o dönemde bile çektiğim fotoğraflar hep savaş karşısı fotoğrafların e, sembol fotoğrafları oldu e, yani fotoğrafların böyle bir önemi var. Hı hı. Beklentinizden fotoğrafı çekerken herhalde bu çarpıcılığı bir şekilde gerçeği daha doğrusu olduğu şekliyle yansıtma yönünde. Yıl içinde bir serginiz oldu. ...bundan bahsetmek istiyorum... ...1982-2010 Türkiye Politik Belgeseli... ...doğru mu söyledim? Doğru, do e, bu aslında yıl içerisinde bir sergi değil. Bu ...şimdi 10. sergiye gidiyoruz... Hı hı. E, ...en tazesi... ...şu anda Denizli'de sergi... ...Makine Mühendisleri Odası'nda... ...ve e, arkasından 8 Ocak'ta... ...Apsat'ta... E, ...yeni binasında, yeni salonunda... E, ...yine güzel bir sergi olarak... De, ...açılmaya devam edecek... ...çünkü bu sergi çok... Önemli bir sergi. Ben çok önemsiyorum. Benim hayatımı koyduğum bir çalışma. 25 yıl neredeyse 30 yılımı tükettiğim bir çalışma. Bir ülkenin minimum çeyrek asırlık tarihi tarihi fotoğrafları. Şöyle ki yani. Ben e, çalışma hayatımda işte sadece olay fotoğrafı çekmedim. Nerede ne olay varsa, nerede ne hayat varsa her şeyi çekmeye çalıştım. Ülkemi e, sosyolojik olarak da fotoğraflamaya çalıştım. E, sadece İstanbul'a bağlı kalmadım. E, İstanbul'dan Ankara'sını çektim, Güneydoğusu'nu çektim, Siyasal İstanbul'u çektim, Çorum'undaki köylü mitingini çektim. Demin konuştuğumuz gibi e, yollanmadığım vakit gidip çektim. E, ve ve çekemediğim çok az bir iki olay oldu. Ee, mesela Zonguldak, yürüzü, şey, Zonguldak işçi yürüyüşünde ben yurt dışındaydım, olamadım. Hı hı. Gazi olayı ilk başladığında Güney Afrika'da seyahat ediydim, olamadım. Ama bunun dışında e, bu ülke coğrafyasında doğusuyla batısıyla kuzeyiyle e, nerede ne olduysa gücüm yettiği kadar ben çektim. Aslında çok önemli bir tarih kitabı bu. Hı hı. E, i̇şte geçen sene e, karşı sanatta açtık bu sergiyi. E, basın çok fazla ilgi gösterdi. Açık radyo yayınlarında sürekli yer verdi. Hı hı. Büyük ulusal televizyonlar çok geniş olarak yayınladı. Toplam altı saatlik televizyon yayını yapıldı neredeyse. En az yazan gazete yarım sayfa kullandı falan. E, oysa ben meslektaşlarıma bunun haber olduğunu anlatıyordum... E, pek kavramakta zorlanıyorlardı. Oysa bir ülkeyi çeyrek asır, 25 yıl baştan sona çekmiş olmak önemli bir şeydi. E, neticede ben de bunun mükafatını gördüm. E, bu sergi her yerde çok beğenildi. E, be, geçen sene Biennal dışında olmasına rağmen Biennal kapsamında tartışma yaratan bir sergiydi. E, gittiği her yerde e, çok ilgi uyandırdı. İşte Denizli'de şu anda en son geldik. E, çok farklı kesimler bu sergiye ilgi gösterdi. İşte e, Çanakkale e, kültür müdürü benden sergiyi istedi. Sonra e, Osman Kavala'yı ar araya koydu falan Çanakkale'ye götürdü. E, Alanya'da e, Alanya Belediyesi 130 fotoğraf gibi bir sergiye ev sahipliği yaptı hmm. salon olarak. Amfat e, organize etti. E, şunu gördüm bu serginin sonucunda. Bütün farklı kesimler, zıt insanlar, birbirini normal sokakta görse belki e, e, bir, ö, ö, kavga edecek insanlar. Bu sergide hem kendisiyle yüzleşti, yanındakinin acısıyla, karşısındakinin acısıyla yüzleşti. Ve e, diyebilirim ki bu sergide ben bu kadar farklı kesimlerden, Trabzon'da sergilendi mesela e, bu sergi, hiç olumsuz tepki almadım. Hı hı. Ee, bazen ya dedim ben bir, bir yanlış mı yaptım diye düşündüğüm anlar oldu. Galiba onun sebebi e, ben alabildiğine nesnel doğru bir iş yaptığıma inandım. Ve geniş, geniş bakmışsınız yani e, hadiseye. Dediğiniz gibi bütün e, toplum katmanları belirtilen süre zarfında bir şekilde fotoğraflanmış yani. Ya, ya mesela Denizli'deki, Politik anlamda Denizli'deki sergide işte CHP İl Başkanı geldi. Önce e, CHP'nin bitmeyen kurultay hikayesini anlatan fotoğrafı gördü. İşte CHP bayrakları, Türk bayrakları delegelerin ayak altında. E, delegeler liste hazırlıyorlar. Önce bir olumsuzladı. Sonra serginin tamamını gördü ve hararetle teşekkür ederek, tebrik ederek ayrıldı. Demek ki e, böyle bir misyonu var bu serginin. Bu sergi hakkında e, Radikal Gazetesi yazarı e, Yıldırım Türker'in bir e, yazısı var. E, bu serginin de aynı zamanda e, katalog yazısı. Doğru mu biliyorum? Ee, evet, sergi yazısı. Sergi diyelim. yazısı. Hı -hı. E, bu konuda ben buradan sizin aracılığınızda bir kere daha Yıldırım Türker'e teşekkür Hı -hı. etmek istiyorum. E, gerçekten benim hayatımda. E, ...parayla pulla ölçülemeyecek bir ödüldü. Hı hı. Beni çok mutlu etti. Ben hı. müsaadenizle... ...bir paragraf okumak istiyorum bu Geçin. yazıdan buradan. Dinleyicilerimize de paylaşalım. Ee, Yıldırım Türker'in yazısında. Ali Öz'ün her fotoğrafı... ...patlamalı bir duygu yaratır. Uğultulu fotoğraflardır bunlar. Hayatımızın kilit olmuş bir yerini... ...Molotof kokteyli gibi önümüze fırlatır. Fotoğraflarından biriyle... ...karşılaştığımız an fiziksel bir değişim... ...yaşamamız bundandır. Dolaşımımız hızlanır. Bir ünlem, bir işaret, bir ipucu, bir kanıt, bir çığlık. Her fotoğrafının ardında görünmez bir ünlem işareti vardır. Sesli fotoğraflardır bunlar. Avaza bağırmayanı bile birilerine seslenir. Ali Öz'ün fotoğrafları bütün kaslarıyla gerçek haber fotoğraflarıdır. Altına ne yazarsınız yazın zayıf kalacağını bilirsiniz. Ancak bir fotoğraf okuması deneyebilirsiniz. Her şey o fotoğrafta vardır. Bir toplumsal olayı can alıcı ayrıntılarıyla birlikte okuyabilirsiniz onun gözünden. Kalabalıktırlar bir de. Sesi sever ya, sesini başkalarının sesleriyle birleştirmişlerin yanı başındadır. Kalabalık gördüğümü heyecanlanır, hızı artar, kıldan ince, kılıçtan keskince olur. Bir mitingin coşkusu başınızı döndürür. Oradaymış gibi karıncalanırsınız. Ali Öz'ün kamerası taraflıdır. Tarafını da hiç gizlemez. Hep görmek istemediklerimizin, unutmak istediklerimizin, görünmezlerin, işitilmezlerin yanından bakar. Şu dünyada en çok yara almış bizim kolunun altına gizlenir. Diye devam eden gerçekten e, güzel bir sergi yazısı Yıldırım Türker'den. E, ya bu arada şunu belirtmek istiyorum. Demin de duygulandım. E, Yıldırım Türker'e ben kişi olarak e, yüzde hiç karşılaşmadım. Tan e, tanışmadık da. Hı hı. Tanışma imkanım da olmadı. E, Yıldırım Türker bu yazıyı tamamen e, bir ricamız üzerine kendiliğinden ve fotoğraflardan yazdı. Yani fotoğrafların Yıldırım Türker üzerindeki bıraktığı Etkiden. etkidir. Ee, oysa Yıldırım Türker ben kişisel olarak hiç karşılaşmadım ve tanımıyorum. Ee, belki bir gün tanışırız bilmiyorum ama <gülüyor> e, bu da çok önemsiyorum o yazıyı. Seviyorum. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. E, Mahsa, e, Mercan, Vahdat ikilisinden dinleyeceğiz. Farsi bir şarkı dinliyoruz. E, Biman Maro E kaldığımız yerden devam ediyoruz Ali olan sohbetimize. Ee, bu bahsettiğimiz e, serginin kitap boyutunda biraz bahsedelim istiyorum. Sizin bugüne kadar basılmış yayınlanmış kitabınız mevcut mu Mevzu mı çalışmalarınızı ee, içeren? Yok e, bir işte bir tane Türk Fotoğraf Kütüphanesi'nde çıkan onbirinci sayı var hı hı. basit bir katoluk. Hı hı. ama onun dışında e, değerli toplu büyük bir kitap yok. Bir düşünce var mı bu ee, anlamda? Tabii ki düşünce var. Benim bütün çalışmamın motivasyonu edepi bu. Bu bir milyon kare arşive sahibim ben bugün. Yani bunun tahmini olarak 500 bin karesi dijital 500 bin karesi slide arşivi olarak. Hı hı. Yani ben yıllarca gazetelerde meslektaşlarımla olan ilişkilerimde aslında patron bize iki kaset film veriyor ama bütün haklarını El koyuyor aslında çekilen o fotoğrafın önemini meslektaşlarıma çok gösterdim örnek oldum yani şimdi şu ağaç kadın fotoğrafı starda tam sayfa kullanıldı ve unutuldu gitti ama şu anda bu benim arşivimde ve onu her yerde sergilerde ve önemli bütün etkinliklerde web sayfa falan her yerde kullanabiliyorum dolayısıyla e, maalesef bizim gazetelerin arşivlerinde zaten ciddi bir arşiv geleneği yok. Hı hı. E, bu işte burada Aziz Nesin'i anımadan geçemeyeceğim. Yani biz hafızası olmayan bir toplum yaratmak istiyoruz. Her şeyi unutturtmaya çalışıyoruz. E, daha somut bir örnek vereyim. Ben e, bu ülke kaçıncı depremimiz yaşadık bilmiyorum ama hala depremi anlatan bir fotoğraf albümü yok. Oysa bu ülkede o kadar çok lüzumlu, lüzumsuz kitap basılıyor ki ama depremi anlatan e, bir kitap yok. Adamlar bir tsunami yaşıyor. Hemen altı ay sonra kitabını basıyorlar, albümünü basıyorlar. Niye? Çünkü oradan insanlar sonuç çıkarsın. E, daha ona göre yaşam biçimlerini değiştirsinler, düzelsinler diye bunlar yapılıyor. Ama maalesef e, ben bu ülkede bu... Önemli bir projenin kitabını yapamıyorum. Hı hı. Ee, buna ne STK'lar, e, ne sendikalar, ne e, zaten e, patronlardan, e, kapitalist işletmelerden fazla bir beklentim yok. E, ama olsa bile e, şu var. Aslında e, aydın e, bir işletmeci bu, düşündüğü vakit bu çok faydalı bir iş. Yani ülkenin yüzleşme kitabı bu olur. E, geçmişin nasıl yaşadığını mesela benim en çok ayıflandığım şeylerden bir tanesi, unuttuk değil mi? Fotoğrafçı olma sebeplenden bir tanesi foto bu projeyi bu kadar önemsememin sebeplenden bir tanesi 78 kuşağının fotoğrafları yoktur. Hı -hı. E, ve ne, dolayısıyla e, bunun kitaplaşması aslında bu ülke adına çok önemli. Hafıza yaratmak adına çok önemli ama maalesef ben, ben artık kimle bir yeteneksizlik görüyorum bu konuda Hı. bunu yapamıyorum bence daha önce de biz programımızda konuştuk bu konuyu yayınlamanın zorluğunu görsel olarak yayınlamanın zorluğunu yayın evlerin tutumlarını bir Bikem Ekberzade'yi konuk olarak almıştım ben Savaş Muhabiri Hanım evet, o da buna karşı olarak bir elektronik kitap e, ...yayınlamış ve e, bir şekilde dağıtıma e, sunmuştu. Çünkü tek çareyi bu olarak görmüştü. Burada e, hakikaten zor aşılması, hakikaten aşılması zor bir e, engel var gibi görünüyor fotoğrafçılar adına. Ya şöyle ki, tabii elektronik ortamda zaten binlerce, neredeyse belki on binlerce fotoğrafım oldu, var benim. Hı hı. Ama yine de şu kitabın e, tadını, keyfini... ...almak istiyor insan. Yani bu benim düşüm aslında. Ve ben şunu... ...biliyorum. Yani şu basit kitap çıktı. Ee, katalog sonuçta bu... ...yani... ...basit bir katalogun PR'ı bile... ...basında inanılmazdı. Hı hı. Yani doğal bu kitabı... ...karalama defterinde 15 dakika kullandı. Posta tam sayfa kullandı. Bütün e, TRT yarım saat yayınladı. Demek ki böyle bir kitap... ...çıkmış olsa... E, Aynı sergi de olduğu gibi ulusal basın çok i̇lgi, ilgi gösterecek. Ama nedense yapamıyoruz. Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor bu konuda. Ee, Mesela de umutla beklemek düşüyor herhalde. Evet beklemekten başka yolumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da günümüz Türkiye'sindeki fotoğraf ortamından bahsedelim. Günümüz fotoğrafından, günümüz Türkiye fotoğrafından Nedir neler söylemek istersiniz Şimdi ondan önce dijital teknoloji ile ilgili Biraz bir iki Kısacık laf etmek isterim hı hı. E, Ben dijital teknoloji Çıktı aslında dergilerde Çalışıyordum o yüzden biraz geç intibak ettim nasıl olsa Diyalar kullanıyorduk e, Fakat Dijital teknolojinin belgesel fotoğrafçı için Bizim bir bizim tür fotoğrafçı için Çok önemli olduğunu gördüm Daha çok belge İçeride işini yapabiliyorsun belgeleme işini yapabiliyorsun sosyal sorumluluğunu daha çok yerine getirebiliyorsun daha hızlı kitlelere ulaşabiliyorsun bu anlamda dijital fotoğrafı hiç karşı değilim ve seviyorum hı hı. Ee, ve doğru kullanıldığı vakit çok işlevsel olduğunu gördüm pratik pratik ee, yani şu anda çektiğimiz bir olay hemen milyon insana anında ulaştırabiliyorsun. Hı hı. Fakat buna karşılık e, sanki e, şöyle bir yanılgıya düşüldü. Fotoğrafın içerik unutuldu. E, i̇nternet fotoğrafçılığı dediğimiz bir fotoğrafçılık anlayışı yaygın ve kopya fotoğrafçılık diyorum ben buna. İnternetten gördüğü bir fotoğrafı e, genç şey ya da gen, yanlış söyledim amatör fotoğrafa ilgi duyan insanlar e, bir sosyalleşme aracı olarak fotoğrafı makineyi ellerine aldılar. Ve sandılar ki dekten şöyle basınca iyi fotoğraf çekiliyor. Hayır iyi fotoğraf çekilmiyor. İyi fotoğraf için önce bir, sıkı bir eğitim gerekir. Çok okumak gerekir, bilmek gerekir, felsefe bilmek gerekir. Sosyoloji ee, okumak gerekir. Sosyoloji gerekiyor. bilmek gerekir. Bana e, bir arkadaşım önemli bir e, ajans muhabir arkadaşım der ki Ali bile fotoğrafın tekniğini tartışamasın. Felsefesini tartışasın. Yani niye, ni niçin fotoğraf meselesini kafamızda bunun cevabını bulmak zorundayız. Aa güzel olmuş. Hayır ondan sonra ne oluyor? Hiç her şey unutuluyor. Hiçbir şey aklımızda kalmıyor. Yani iyi fotoğraf üzerine ciddi tartışmak durumundayız. İyi fotoğraf sadece estetikten ibaret e, değil. Değil. Hemen orada şunu açık diyeyim. Ben basın fotoğrafçısıyım ama e, o düz gazete fotoğrafını aşan bir bakış çalışma tarzım var. Niye? Çünkü o içeriği aynı zamanda es, iyi bir estetikle anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla içerik ve estetik bir araya geldiği vakit kuvvetli anlatım ortaya çıkıyor. Fotoğrafın etki gücü ortaya çıkıyor. Hı -hı. E, ve söylemek istediğin söz daha etkili oluyor. Oysa biz sadece bugün şekilsel düzeyde kaldık. E, dolayısıyla o küçük küçük hücrelerde insanlar e, Mutlu, mu, mutluculuk oynuyorlar. Yani e, kendi mutlu olduklarını sanıyorlar. E, böyle bir şey yok tabii ki. Anladım. E, bunun dışında Türkiye fotoğrafının geleceği hakkında bir fikriniz var mı? Şu, bu bu şartı altında. E, Valla geleceği çok iyi. Kesin. Yani ne, ne miras bırakacak Türk fotoğrafçılığı bir sonraki nesine? E, tabii geçmişten günümüze e, çok önemli bir Fotoğrafçı, abilerimiz, hocalarımız geldi geçti. İşte bir Fikret Otyan, bir Ara Güler, bir Ozan Sadıç gibi ee, çok önemli isimler bunlar. Ee, geçmişi bize taşıdılar. Ee, bugün e, biz de ondan sonraki kuşak olarak görevimizi yapmaya çalıştık. Ama yarına ne olabileceğini açıkçası kestiremiyorum. Ya yani Bu kadar görüntü kirliliği içerisinde ne olacağını kestiremiyorum. O yüzden e, ben e, fotoğrafçı adaylarına diyorum ki iyi fotoğrafın ne olduğu üzerine ciddi ciddi düşünmeler lazım. Fotoğrafın bir işlevi olmalı, bir amacı olmalı, bir hedefi olmalı, 12'den vurmalı yani e, bir şeyi etkilemek, değiştirmek gibi bir derdi olmalı. E, bu bana göre iyi fotoğraf. Bu tür çalışmalar ...geleceğe taşınacaktır... Ee, ...ben şuna inanıyorum... Ee, ...gelecek aslında... ...iyi fotoğrafın en iyi... E, ...tahlil... E, ...yani ne olduğunu daha ortaya çıkartacaktır... ...bugün iyi fotoğraf diye... E, ...insanları sevindiren şeylerin... ...aslında gelecekte hiçbir anlamının olmadığını... ...gelecekte göreceğiz... ...dolayısıyla belgesel fotoğraf... ...çok önemli... Foto muhabirlerinin yaptığı iş çok önemli. E, bu açıdan hala ben inatla işimi megalomanin düzeyinde önemsemeye devam, devam ediyorum. Ali Öz, hayatı fotoğraflamaya devam ediyor. Bu Yıldırım Türkiye'nin yazısının son cümlesiydi. E, bu cümleyle programımızı yavaş yavaş kapatacağım. Sağlığım el verdiği ölçüde evet. devam. <gülüyor> e, çok teşekkür ediyoruz e, Ali Öz'e. E, çok keyifli iki program geçirdik beş beşe programımızın sonunda blog adresimizi tekrar hatırlatalım amara.blogspot.com. Eee mutlu bir 15 gün diliyorum görüşmek üzere hoşça kalın.